Padyonuz Akra FM frekanslarından hepinize sevgi, saygı ve selamlar değerli dinleyenler. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımıza daha başlıyoruz. Müzik Efendim, hepimizin öğrenim hayatında büyük yer işgal eden matematik... ...insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir... Ve her dönemde bu konuda emek sarf etmiş, yeni bir şeyler meydana getirme çabaları ve araçları içerisinde bulunmuş çok sayıda insan bu dünyadan gelip geçmiştir. Çok eskiden matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematikte diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi. Artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil. Matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematikçilerin büyük çoğunluğu, onu bir sanat olarak icra ederler. Bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. Onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır. Matematik, Başka bir yönüyle bir dildir. Eğer bir bilimin gayesi kainatı, kainat olan her şeyi anlamak, onlara hükmetmek veya yönlendirmekse, bunun için kainat kitabını okuyabilmeniz gerekir. Kainatın kitabı ise Galileye atfedilen sözlerle matematik dilinde yazılmıştır. Onun harfleri geometrinin şekilleridir. Bunları anlamak ve yorumlayabilmek için matematik dilini bilmemiz gerekir. Matematik Başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar. Matematik, kullanıcısı içinse sadece bir araçtır. Matematiğin ne olduğunu onun içine girdikten sonra bilgimiz ölçüsünde ve ilgimiz yönünde anlar ve algılarız. Anladığımız ve algıladığımızsa file dokunan körün fili anladığı ve algıladığından daha fazla değildir. Matematik sözcüğü ilk kez M.Ö. 550'lerde Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi milattan M.Ö. 380'lerde olmuştur. Kelime manası, öğrenilmesi gereken şey yani bilgidir. Bu tarihlerden önceki yıllarda matematik kelimesi yerine yer ölçümü manasına gelen geometri ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılıyordu. Değerli dinleyenler, Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulguları değil de yorum gerektirmeyecek kadar açık yazılı belgeleri göz önüne alırsak, matematiğin M.Ö. 3000 ila 2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebilmekteyiz. Herodot'a göre matematik Mısır'da başlamıştır. Bilindiği gibi, Mısır topraklarının yüzde tarıma elverişli değildir. Mısır'a hayat veren, Nil deltasını oluşturan yüzde üçlük kısımdır. Bu nedenle, bu topraklar son derece değerlidir. Oysa, her sene yaşanan Nil nehrinin neden olduğu taşkınlıklar sonucunda, toprak sahiplerinin arazilerinin hudutları belirsizleşmektedir. Toprak sahipleri de, sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi ödedikleri için, her taşkından sonra devletin bu işlerle görevli geometricileri gelip, gerekli ölçümleri yapıp, toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir. Herodot, geometrinin bu ölçüm ve hesapların sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir. Matematiğin doğuşu hakkında ikinci bir görüş olan, ve Aristo tarafından ileri sürülen görüşe göre de matematik Mısır'da doğmuştur. Ama Nil taşmalarının neden olduğu ölçme hesaplama ihtiyacından değil, din adamlarının, rahiplerin can sıkıntısından doğmuştur. O tarihlerde Mısır gibi ülkelerin tek entelektüel sınıfı rahip sınıfıdır. Bu sınıfın geçimi halk veya devlet tarafından sağlandığı için entelektüel uğraşılara verecek çok zamanları olmaktadır. Kendilerini meşgul etmek için, başkalarının satranç, golf gibi oyunları icat ettikleri gibi, onlar da geometri ve aritmetiği, yani o zamanın matematiğini icat etmişlerdir. Bu, her iki görüşte doğru olabilir. Rahipler, geometricilerin işini kolaylaştırmak istemiş ya da dağıtımın adil yapıldığını kontrol için, üçgen, yamuk gibi bazı geometrik şekillerdeki arazilerin alanlarının, nasıl hesaplanacağını bulmuş, ve bu şekilde geometrinin doğmasına neden olmuş da olabilirler. Değerli dinleyenler, Matematiğin yazılı tarihi, genel olarak beş dönemde incelenmektedir. İlk dönem, 1500-2000 yıllık bir zaman dilimini kapsayan ve M.Ö. 2000'li yıllarla M.Ö. 500'lü yıllar arasındaki Mısır ve Mezopotamya dönemidir. İkinci dönem, M.Ö. 500, M.Ö. 500 yıllar arasında kalan ve Yunan matematiği dönemi olarak bilinen bin yıllık bir zaman dilimidir. Üçüncü dönem, M.Ö. 500'lü yıllardan kalkülüsün başlangıcına kadar olan ve esasda Hint, İslam ve Rönesans dönemi Avrupa matematiğini kapsayacak olan 1200 yıllık bir zaman dilimidir. Dördüncü dönem 1700-1900 yılları arasında kalan matematiğin altın çağı olarak bilinen klasik matematik dönemidir. Beşinci dönem olarak da 1900'lerin başından günümüze uzanan ve modern matematik çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemdir. Matematik tarihini tam olarak anlayabilmek için bahsettiğimiz her dönemi ayrı ayrı ele alıp eldeki kaynaklar çerçevesinde o dönemdeki matematiğin gelişimini katkı yapan matematikçileri matematiğin toplum hayatındaki yeri ve o dönem matematiğinin temel özelliklerini incelemek doğru olandır. Dostum ateşinde yanmazsa, yalan olur bu dünya, yalan olur. Git kanadına sımazsa ölüm olur şu dünya. Dostun ateşinde yanmazsa, yalan olur bu dünya, yalan olur. Git yedin kanadına sığmazsa, ölüm olur şu dünya, ölüm olur. Keren bir aslıya yanmazsa Yazık olur bu dünya, yazık olur Bir o ol, bir anayı sormazsa Yaralanır şu dünya, yaralanır Yaralanır, yaralanır, yaralanır. Sinde bir gül açarsa cennet olur dünya cennet olur. Kimi sevda unutulmuş olsa da zindan olur şu dünya zindan olur. Ostun bahçesinde bir gül açarsa Cennet olur bu dünya cennet olur Kimi sevda unutmuş olsa da Sından olur bu dünya sından olur Gedilerem aslıya yanmazsa yazık olur bu dünya yazık olur bir oğul bir anayı sormazsa yaralanır şu dünya yaramadır. yaralanır yaralanır yaralanır Akra, akra her akra, zaman canlı akra, akra, her zaman beyaz bir dalga değerli dinleyenler Eski Mısır matematiği ve genelde de Mısır tarihi ile ilgili yazılı belge yok denecek kadar azdır. Bunun temel iki nedeni vardır. Birincisi, eski Mısırlıların yazıyı papirüslere yazmaları, ikinci nedeni ise İskenderiye'deki kütüphanelerin geçirdikleri üç büyük yangın sonucunda yazılı belgelerin yok olmuş olmasıdır. Papirüs, Nil deltasında büyüyen, kırmızım-tırak renkte, saz türü bir bitkinin ortalama 15-25 metre uzunluğunda ve 30-50 santim genişliğinde olan yapraklarıdır. Bu yapraklar kesilip birleştirilip, preslendikten ve bazı basit işlemlerden geçirildikten sonra, kağıt icadından önce yazı yazmak için kullanılırdı. Mısır matematiği hakkındaki bilgimiz, ana kaynakları, bir papürüsün ortalama ömrünün 300 yıl olduğu, 300 yıl sonra nem, ısı ve benzeri nedenlerle pul pul olup döküldüğü göz önüne alındığında, istisnai şartlar altında saklanarak günümüze kadar gelebildiği anlaşılan iki papürüstür. Bu papirüslerden ilki, 6 metre uzunluğunda ve 35 santimetre kadar genişliğinde olan Ahmes papürüsü olarak bilinen bir papürüstür. Bu milattan M.Ö. 2000'li yıllarda yazılmış olan bir milattan M.Ö. 1650'lerde Ahmet isimli bir matematikçi tarafından yazılmış bir kopyasıdır. Bu papyrüsü 1850'lerde İrlandalı antikacı Rand satın almış ve şimdi British Müzesindedir. Bu papyrüs, matematik öğretmek gayesiyle yazılmış bir kitaptır. Giriş kısmında kesirli sayılarla işlemleri öğretmek gayesiyle verilen birkaç araştırmadan sonra çözümleriyle 87 soru verilmektedir. Bu sorular paylaşım hesabı, faiz hesabı veya bazı geometrik şekillerin alanını bulmak gibi insanların günlük hayatta karşılaşabileceği türden sorulardır. Moskova Papirüsü diye bilinen ve şimdi Moskova Müzesi'nde olan ikinci papirüste, milattan önce 1650'lerde yazılmış bir kitapçıktır. Bu papirüste yazılı olan 25 sorunun ikisi hariç, diğerleri Ahmes Papirüsü'ndeki sorular türündendir. İki soruya gelince, onlardan biri bir düzlemle kesilen küre parçasının hacmi ve yüzeyinin alanının hesaplanmasıdır. Diğeri ise yine bir düzlemle kesilen bir piramidin hacminin bulunması sorusudur. Her iki soru da doğru olarak çözülmüştür. Bu iki soru Mısır matematiğinin zirvesi olarak kabul edilmektedir. Mısırlılar dairenin alanının çapına orantılı olduğunun farkına varmışlar ve hesaplamalarında pi sayısını 3,16 olarak bulmuşlardır. Mısır matematiğinin 2000 bin yıl boyunca bu düzeyde kaldığı ve kayda değer bir ilerleme göstermediği anlaşılmaktadır. Mısır sayı sistemi on tabanına göredir ve rakam sistemlerinin yazımı ve kullanımı Roman rakamlarının yazım ve kullanımı gibidir. Bu rakamlarla hesap yapmanın çok zor olduğu, Roman rakamlarıyla hesap yapmayı deneyen herkesin kolayca görebileceği gibi çok açıktır. Mısır matematiğinin gelişmemesinin bir nedeni de bu olabilir. Değerli dinleyenler, Mezopotamya'da yaşamış medeniyetlerden zamanımıza, Mısır'dan kalandan bin kat daha fazla yazılı belge kalmıştır. Bunun nedeni, Mezopotamyalıların yazı aracı olarak, kil tabletleri kullanmalarıdır. Pişirilen ya da güneşte iyice kurutulan bir kil tabletin ömrü, sonsuz denecek kadar uzundur. Yapılan kazılarda, yarım milyondan fazla tablet bulunmuştur. Bu tabletlerin önemli bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Diğerleri de dünyanın çeşitli müzelerinde yer almaktadır. Bu tabletlerin şimdiye kadar incelenmiş olanlarının içinde 500 kadarında matematik rastlanmıştır. Bu bölgede yaşamış medeniyetlerin matematiği hakkında bilgimiz bu tabletlerden anlaşılan Mezopotamya'da matematik, Mısır matematiğinden daha ileridir. Mısırlıların bildikleri matematiği bildikleri gibi, ikinci dereceden bazı polinomların köklerini bulmasını, iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemi çözmesini de biliyorlar. Mezopotamyalılar, daha sonra Pisagor teoremi olarak adlandırılacak olan teoremi biliyorlar, pi sayısını karesi on olan bir sayı olarak düşünüyor, daha sonraları 3,15 olarak da kullanıyorlar. Mezopotamyalıların sayı sistemi 60 tabanlı bir sayı sistemidir. Bu sayı sistemi günümüzde de denizcilik ve astronomide de kullanılmaktadır. Bizim sayı sisteminde 10 ve 10'un kuvvetlerini kullandığımız ve sayıları buna göre basamaklandırdığımız gibi onlar da sayıları 60 ve 60'ın kuvvetlerine göre basamaklandırmaktadırlar. Saatin 60 dakika, günün 24 saat, ve dairenin 360 dereceye bölünmüş olması bize bu sayı sisteminden kalan miraslardan sadece birkaçıdır. Bu dönem matematiği, bölgenin Pers istilasına uğramasıyla son bulur. Persler kısa sürede Anadolu, Mısır dahil bütün Ortadoğu'nun tek hakim olmakla kalmamış, Yunanistan'a seferler düzenleyerek, bir ara Atina'yı ele geçirerek yakarlar. Ama bir yıl sonra, Yunanlılar Persleri Yunanistan'dan atarlar. Bu tarih, Yunan medeniyetinin başlangıcı olarak kabul edilen, bilimde, sanatta, edebiyatta çok parlak bir dönemin başlangıcı olan bir tarihtir. Ancak Yunan matematiği gerçekte bu dönemden daha önce başlamıştır. Thales ve Pisagor, Yunan matematiğinin babaları olarak kabul edilir. Tales Millet'te, yani bugünkü Aydın'da doğmuştur. Mısır'a gittiği, bir süre orada kaldığı ve Mısır'da geometri öğrendiği bilinmektedir. Mısır'dayken, Büyük Piramid'in gölgesinin uzunluğunu ölçerek, bu sayıyı kendi boyunun o andaki gölgesinin boyuna olan oranıyla çarpmak suretiyle, Büyük Piramid'in yüksekliğini hesapladığı kitaplarda anlatıla gelmektedir. Tales Millet'e döndükten sonra, öğrendiklerini öğretmek gayesiyle, kendi etrafında bir grup oluşturarak onlara geometri öğretmiştir. Akşam olur, sabah olur Sen bilmezsin Deli gönlüm yanar durur Sen bilmezsin Yanar da külün olur Çar da ya sen bilmezsin Yüreği talan olur giderde elin olur sen bilmezsin Yüreği talan olur gider of Ersin. Yüreği Talan olur Gider de Emin olur Sen bin Sesler Onda Güzel Değerli dinleyenler Akre FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programımızda, matematiğin tarihinden bahsetmeye bir miktar ara verip, matematikçi İslam bilginlerinden ünlü bilgin Macriti'yi tanıtalım dilerseniz. Macriti Matematikte öncü kabul edilen, endülüstü matematik, astronomi ve kimya alemidir küreler teorisi ve yıldızların hareketleri konusundaki bilgisiyle kendinden öncekileri aşan bir bilim adamıdır. Tam adı Mesleme bin Ahmet el-Farazi el-Hasib el, el, el Majriti el-Kurtubi'dir. Künyesi Ebul Kasım'dır. Hayatı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Doğum tarihi kesin bilinmemekle birlikte Hicri 338 miladi 950 senesinde Macrit'te yani Madrid'de doğduğu, Hicri 397, Miladi 1007 senesinde de Kurtuba'dayken vefat ettiği tahmin edilmektedir. Macriti, Madrid'de yüz ölçümü teorileri ve geometride büyük ilim sahibi Abdülgafir'den dersler aldı. Daha sonra Kurtuba'ya yerleşti. Hükümdar ikinci hakem ve ikinci hişam zamanında bulundu. Emevilerin düşürülmesiyle ilgili mücadele ve kargaşalar başlamadan önce vefat etti. Uzun yıllar Kurtuba ve Madrid'de bulunduğundan dolayı Kurtubi ve Madriti lakaplarıyla şöhret buldu. Madritinin hayatından bahseden eserler ondan övgüyle söz etmektedirler. Onu matematik ilimlerinde özellikle yüz ölçümü teorilerinde öncü sayarlar. Bilgisinin küresel teorisi ve yıldızların hareketleri konusunda öncekileri geçtiğini belirtirler. Magriti, yıldızlar üzerinde inceleme ve gözlemlerde bulunmuş, Batlamyus'un El Majisti yani Almagest adlı eserini inceden inceye gözden geçirmiştir. Anlatıldığına göre Macriti, küçük yaşta ilim merkezi olan Kurtuba'ya gitmiş, ilim öğrenmek için birçok İslam ülkelerinde gezilerde bulunmuş, devrenin din ve fen ilimlerinde müteassıs alimlerden dersler almış, onlarla ilmi mütalalarda ve istişarelerde bulunmuş, onlardan Arapça ve Yunanca yazma eserler getirmiş, onları inceleyip yeni baştan kaleme almıştır. Böylece Endülüs astronomi ilmini bağımsız bir mevkiye ulaştırmıştır. Macriti seyahatleri sonunda döndüğü İspanya'da Kurtuba'ya yerleşmiş ve burada birçok ilim aşığının toplanarak ders gördüğü bir medrese kurmuştur. Bugünkü anlamda tam bir ilimler akademisi olan bu medresede tanınmış birçok bilgin yetişmiştir. İbni Samuh, İbni Safvar, Kirmani, i̇bn Haldun ve Zehravi bunların arasındadır. Bu bilginler Macriti'nin ilim ve metodunu geliştirip yaydılar. Zerkali'de çalışmalarının temelini bu eserlere dayandırdı. Ebu'l Kasım Macriti fen ilimlerinin her dalında söz sahibiydi astronomi, yıldız ve gezegenlerin faaliyetleriyle ilgili çok geniş ve esaslı bilgiye sahipti. Batlamyus'un gök haritası üzerine ilk defa notlar düşen ve astronomik cetvellerdeki yanlışlıkları düzeltme yolunda faaliyet gösteren bir alim olarak Avrupa'da tanındı. Macriti kimya ilmiyle de meşgul oldu ve bu alanda eserler yazdı. Bu eserler o devirde doğu ve batı bilim çevrelerinde tek müracaat kaynağı oldu. Katip Çelebi, onu kimyacılar arasında saymaktadır. Maddeler üzerinde yaptığı deneyleri uzun uzun anlattı. Bu kitabında civadan, civa oksit elde etmenin yollarını göstermekte, bu konuda yapılması gereken deneyleri anlatmaktadır. Priestley ve Lavoisier, onun tespit ettiği kimyevi prensiplerden istifade edip geliştirerek, kütlenin, yani maddenin koruma kanununu ortaya koydular. O, matematiğin kimya için kaçınılmaz bir ilim olduğunu çok iyi biliyordu. Talebelerine metodunu öğretiyor, kimyevi reaksiyonlar üzerinde dikkatle durmalarını tavsiye ediyordu. Ona göre kimya ilminde söz sahibi olmak isteyen, öncelikle matematiği çok iyi bilmeli, astronomi ve fen ilimlerinde belli bir seviyeye ulaşmış olmalıdır. Ebu'l Kasım Mesneme bin Ahmet el-Macriti bir ara çalışmalarını matematik sahasında yoğunlaştırdı. Özellikle sayılar teorisi ve öklit geometrisi üzerinde çalışarak eserler yazdı. Macriti'nin hesap hakkındaki bu eserleri o devrin bütün ilim çevrelerinde el kitabı olarak kullanıldı. Bilim tarihçisi Florian Kojori, History of Mathematics adlı eserinde Macriti'den söz ederken, matematik sahasında özellikle sayılar teorisini geliştirdiğini ve adı adı veya amicable numbers yani sevgi sayıları denilen ve sevgiye sebep olduğu sanılan sayılar üzerinde çalışmalar yaptığını kaydetmektedir. Macriti ayrıca biyoloji, zooloji ve ekoloji alanında da ilmi çalışmalarda bulundu. Dikkat çekici çalışmalar ve tespitler ortaya koymayı başardı. İnsanlar arasında olduğu gibi hayvanlar arasında da gruplaşma ve başkanlık temayülü olduğunu her bir hayvan grubunun adeta bir toplum teşkil ettiğini, anlaşma için belli dilleri ve farklı özellikleri bulunduğunu, bu sistemin kainatta son derece muntazam ve ahenkli bir şekilde mevcud olduğunu söylemiştir ki, günümüzün modern biyoloji ve zooloji bilimi de bunları ifade etmektedir. Tabiat ve maddi çevrenin canlılar üzerindeki etkileriyle ilgili eser veren Macriti, Aynı zamanda ekoloji ve çevre bilimleri öncüsü de sayılabilecektir. Değerli dinleyenler, Ebu'l Kasım el-Majriti'nin ilim dünyasına kazandırdığı eserlerini anlatmaya başlamadan önce, şimdi dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. yine alıştık, konuşmazsın öyle her zaman Yağmur dolu dolu yar, bile Orada yerinde misin, duruyor, duyuyor musun? Orada yerinde misin, duyuyor musun? sevgiyi düşünceni gizlemek kibarlık kendini gizlemek meziyet orada yerinde misin duruyor duyuyor musun orada Bizden sorulacak sonra ilerisi Katılmazsan oyuna Onların olacak bütün yarısı Orada yerinde misin? Duruyor, duyuyor musun? Orada yerinde misin? Duyuyor musun? Orada gelin demişsin, duruyor, duyuyor musun? Orada gelin demişsin, duyuyor musun? Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programımızda eser öncesi anlatmaya çalıştığımız ünlü İslam bilginin Majdetyinin yazmış olduğu eserleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Kitabu İhtisarı Tadil Kevâkip Min Zicil Battani. Battani'nin zicinin düzenlenerek özetlenmesidir. 2. Kitap Şerhü Majdisti Li batlamyus. Patlamıyorsun Majestiesinde düzlem küresine tercüme olarak yazılmıştır. 3. Kitab fi'i usturlap. Eserin sadece Latince çevirisi mevcuttur. 4. Kitabu seharil adet fil hisab. 5. Kitabu rütbetil hakim fil kimya. 6. Kitabul ahçar. Madenlerle alakalı bir eserdir. 7. Kitabu Ravdatil hadayik ve Riyadil Halayik. 8 Kitab Fit Tarih 9 Kitab Fit Tabiiyat ve Tesirin Neş'eti vel Biyeti Alel Kainatil Heyeti Ekoloji ve çevre bilimler yani tabiat ve maddi çevrenin canlılar üzerindeki etkileriyle ilgilidir. 10 Kitabu Mefharetil Ahcaril Kerimeti Kıymetli taşlar ve mücevherlerden bahseden bir eserdir. 11 Kitabu Liza Fiil Misir, 12 Kitabu Risaletil Camiyya, 13 Kitabu Gayetil Hakim. Bu eserde kimya ve bilim tarihiyle ilgilidir. Eserde sadece kimya üzerinde durmamış, eski devir ve milletlerden kendisine ulaşan astronomi, matematik ve mekanik ve tabiat tarihi ilimlerine dair temel bilgiler özetlenmiştir. Bu dönemde Kral Alfonso tarafından Latinci'ye tercüme edilen eser 1252 senesinde Hikartik adıyla neşredildi. Daha sonra da 1927 senesinde ünlü doğu bilimci Ritter eseri Almanca'ya tercüme ederek yayınlanmasını temin etti. Macritinin i̇hvan Safa Risalelerini de kaleme aldığı, bu eserleri gözden geçirerek İspanya'ya getirdiği, bunlara benzer eserler kaleme aldığı da kaynaklarda belirtilmektedir. Değerli dinleyenler, Bilginimiz Macriti'yi anlatmadan önce, matematiğin kısa tarihçesinde ilk dönem matematiğini oluşturan, Yunan matematiğinin ünlü ismi Tales'ten bahsetmiştik. Yunan matematiğinin bir diğer önemli ismi de Pisagor'dur. Ve Samos yani Sisam adasında doğmuştur. Pisagor'un bir süre Thales'in yanında kaldığı, onun tavsiyelerine uyarak Mısır'a gittiği, orada geometri öğrendiği, Mısır topraklarını ziyaret edip, dini bilgiler edindiği ve Mısır'ın Persler tarafından işgali sırasında Perslere esir düşerek Babil'e götürüldüğü ve beş yıl boyunca da burada matematik, müzik ve dini bilgilerini pekiştirdiği, serbest kalıp Sisam'a döndükten sonra bir okul oluşturarak etrafında topladığı insanlara öğrendiklerini öğretmeye çalıştığı bilinmektedir. Pisagor'un düşünceleri, Pisagor ekolü şu veya bu isim altında uzun yıllar yaşamıştır. Bu bilgilerin ışığında görülen odur ki Yunan matematiğinin temelinde de Mısır ve Mezopotamya matematiği bulunmaktadır. Yunan matematiğinin sistematik eğitimi Platonla başlar. Sokratın öğrencisi olan Platon, Sokratın ölmesinden sonra 10 yıl kadar Mısır, Sicilya ve İtalya'da kalır. Orada Pisagorculardan matematik öğrenir. Matematiğin doğru düşünme yetisi için. Ne kadar önemli olduğunu anlayan Platon, Atina'ya döndüğünde bir okul kurar ve ona Akademius adını verir. Bu akademinin girişinde, her kim ki geometrici değildir, içeriye giremezsin yazılıdır. O tarihlerde henüz matematik sözcüğü kullanılmamaktadır. Geometri, matematik sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Bu okulda felsefe, geometri, müzik ve jimnastik ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Burada yetişen ilk önemli matematikçi Öklit, son önemli matematikçi Proclus'tur. Bundan sonraki dönemin en önemli matematikçisi, bilim adamı, Platon'un akademisinde hocalık yapmış olan EUdokstur. Pisagorcuların sayı kavramını değiştirerek sayıyı iki uzunluğun oranı olarak tanımlayan ve bu tanıma uygun bir sayılar aritmetiği geliştirerek irrasyonel sayıların keşfi sonucu matematiği içine düşmüş olduğu krizden kurtaran, integral kavramının temelinde olan eksaustyon yöntemini geliştiren ve ilk olarak bir evren modeli tasarlayan eudokstur. Değerli dinleyenler, İskender'in ölümüyle dağılan imparatorluğun kalıntılarından Makedonya Krallığı'nda Platon'un Akademisi, Aristo'nun Lisesi gibi okullar, eğitimlerini daha çok felsefe ağırlıklı olarak daha uzun yıllar sürdürürler. İmparatorluğun kalan bir diğer bölümü olan Anadolu'da ise tıp ve astronomide Galen ve Hiparkus gibi önemli bilginler yetişir. Matematik açısından en önemli merkezse imparatorluktan kalan son parça olan İskenderiye'dir. Potelemi yani Batlamyus, İskenderiye'de tarihin en ünlü üniversitelerinden birini, Moseum'u kurar. Burada zaman içerisinde çok zengin bir kütüphane oluşturulur, botanik bahçesi ve bir gözlem evi meydana getirilir. Burada ders veren ilk önemli matematikçi Öklit'tir. Museyum'da yetişen en önemli matematikçilerden biri de pergeli Apollonius'tur. Antik çağın, öklit ve arşimetle beraber üç büyük bilim adamından biri olarak kabul edilen Apollonius, konik kesitler üzerinde bugün de hayranlık uyandıran ve sekizincisi bugüne kadar hala bulunamayan sekiz kitaplık mükemmel bir eser bırakmıştır insanlığa. Değerli dinleyenler, Bütün zamanların en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Sıraküs ile de bir rivayete göre Museum'da yetişmiştir. En azından bir süre burada kaldığı bilinmektedir. Arşiment, icat ettiği mekanik aletlerinin yanı sıra Öklid'in geometride yaptığını bir ölçüde mekanikte yapmış, mekaniğin ve hidrostatiğin temel ilkelerini yasalaştırmaya çalışmıştır. Museum'da yetişen ve tarihin en önemli astronomlarından biri olarak kabul edilen bir bilim adamı da, Batılıların Potolemi, Doğuluların Batlamyus olarak bildiği, Claudius Potolemi'dir. Batlamyus, uzun yıllar süren gözlemlerden sonra, Hiparkus gibi daha önce yaşamış olan başka astronomların da gözlemlerini de kullanarak, tutarlı bir evren sistemi oluşturmuş, geniş astronomik ölçüm cetvelleri ve bir yıldız kataloğu hazırlamıştır. Arapça, en büyük anlamda olan Almagest kelimesiyle adlandırılan ve Yunanca ismi Matematika olan bu ünlü astronomi kitabı, 15 asır boyunca astronomi ile ilgilenen bütün bilim adamlarının başucu kitabı olarak kalmıştır. Yunan matematiği büyük ölçüde geometri olarak geliştiği için çok yetkin bir rakam sistemine ihtiyaç duymamış, ve sayıların yazılımında Romen rakamlarının yazılımına benzer ama daha gelişmiş bir sistemle Yunan alfabesinin harflerini rakam olarak kullanmışlardır. Altyazı Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde bugün ikinci bir matematikçi İslam bilginini, Kerhi'yi tanıtmaya çalışacağız sizlere. Kerhi 11. asırda Bağdat'ta yetişen, bilinmeyenli denklemlerden ilk defa söz eden meşhur Müslüman matematik alimi. El-Hasib de denilen kerhinin asıl adı, Ebu Bekir Muhammed bin El-Hasan'dır. Kerhte doğduğu için, kerhi nisbesiyle meşhur oldu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Güveyhilerden Baha Devle ile oğlu Sultan Devle Ebu Şunca'nın veziri, Fahrül Mülk zamanında Bağdat'ta bulundu. Genç yaşta din ve fen ilimlerini öğrendi fıkıh ilmi, İslam hukuku ve matematik alanlarında söz sahibi oldu. Ömrünün çoğunu Bağdat'ta geçiren Kerhi, kısa bir süre dağlık bölgelerde yaşamış ve bu esnada geometri üzerinde eğilerek Cebir'i bu ilimden ayırmaya çalışmıştır. Matematik alanında Cebir ilmine esaslı hizmetleriyle tanınan Kerhi'nin vefatının 1019 ile 1029 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ünlü ilim tarihçisi Sarton, eserlerinde Kerhi hakkında, Avrupa cebirdeki başarılarının çoğunu kerhiye borçludur. Eserleri 19. asra kadar Avrupa Üniversitesi'nde ve bilim çevrelerinde kullanılan kerhi, cebir ilminde selefi harezmi ve Ebu Şamil Şuca gibi alimleri takip ederek, analitik metotları uygulamış ve bu sahada kendisine has keşiflerde bulunmuştur, demektedir. Kerhi'nin en önemli keşiflerinden biri, aritmetik serinin üçüncü kuvvetlerinin toplamına ait açık ve basit geometrik çözüm metodunu geliştirmiş olmasıdır. Geliştirdiği yeni cebir metotları sebebiyle, matematik düşünüşte derinlik ve orijinalite sahibi olduğunu gösteren Kerhi, sayıların kare köklerini bulmada da kendine mahsus yeni bir metot geliştirerek uygulamaya koymuştur ve iki sayının küplerinin toplamının hiçbir zaman küp olmayacağını ifade etmiştir. Bu teorem daha sonra Fransız fizikçi Fermat tarafından yeniden ortaya çıkarılmıştır. Kerhi, diğer taraftan pozitif rasyonel sayıların teoremleri ve bunların cebirsel ve geometrik ispatlarını da yaparak meşhur olmuştur. Bu konuda özel formüller bularak çözüm yolları göstermiştir. Küplerinin toplamı başka bir sayının karesine eşit olan iki sayıyı bulmak için hazırladığı formülde rasyonel sayılar kullanarak formülü yeni bir şekle dönüştürmüş ve sonuca gitmiştir. Bu metot birçok genel rasyonel sayılar problemine uygulanabilmektedir. Değerli dinleyenler, Kerhi eski ve yeni bütün matematik bilgilerine hakimdi. Eski Hint ve Yunan matematikçilerini aşabilmiş, Cebir'e bir kısım yenilikler getirmişti. Yüksek dereceden denklemler çözmekle tanındı. Kerheinin kuadratik denklemlerin çözümünü hem aritmetik, hem de geometrik olarak ispat ediş metodu Diopantos'a benzetilir. Profesör Hamit Dilgan Yunanlı matematikçi Diopantosla onu karşılaştırarak üstünlüğünü şöyle anlatır. El-Kerhi'nin eserlerinde, diob eserlerinde görünmeyen 25 değişik türdeki belirsiz denklemin çözümleri ve bu çözümlerin genel formülleri mevcuttur. El-Kerhi'nin eserindeki denklem tipleri hep yüksek derecede olur. Öte yandan Paskal'a atfedilen ve onun adıyla anılan üçgenin ilk defa Paskal'dan 4 asır önce Kerhi tarafından kullanılıp uygulandığı El-Bahr-Fil-Cebr adlı eserinde açıkça belirtilmektedir. Hatta Yahya el-Maghribi'nin El-Bahr hisab isimli eserinde yer verdiği ve şekillerle izah ettiği bu paskal üçgeni daha sonra Nasuriddin Tusi, Kıyasettin el Kashi ve Ömer Hayyam'ın eserlerinde de yer alarak geliştirilecek ve bugünkü binom teoreminin temelini teşkil edecektir. Aslında Kerhi bu üçgenin temel izahlarını ortaya koyarken diğerleri bunu geliştirmişlerdi. İslam bilginlerinin eserlerinde yer alan Paskal üçgeni ile ilgili izahlar, bu üçgenin keşfinin Paskal'a verilemeyeceğinin açık delilidir. Paskal bu metodu, İslam âlimlerinden belki de doğrudan doğruya Kerhi'nin eserlerinden almıştır. Fakat o da, diğer Avrupalı bilginler gibi aldığı kaynağın adını ve sahibini belirtmeyerek kendine mal etmiştir. Kerhi, bu üçgeni zekayı geliştirmek ve ihtimal hesapları yapmak için kullanmıştır. Değerli dinleyenler, Kerhi, matematik alanında birçok eser yazmıştır. Fakat bunların birçoğu kaybolmuş, ancak az bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır. En önemli eseri, El-Fahri, Fil-Cebri vel-Mukabeledir. Fahrül-Mülk lakabıyla tanınan Irak emiri Ebu Galip bin Muhammed'e ithaf edilmiştir. Eserin el yazma nüshalarından birer adeti, bugün Kahire, Oxford ve Paris kütüphanelerinde bulunmaktadır. Şarkıyaççılardan Vogue, Fransızca bir özetini 1853 yılında yayınlamıştır. İki bölümden meydana gelen kitap, bilhassa teorik olarak kurallar bakımından, Ömer Hayyam'dan sonra zamanına kadar yazılmış olan Cebir kitaplarının en mükemmeli ve en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Kerhiye'nin bu eserinde cebirsel miktarlara ilişkin rasyonel çözümler, kökler, birinci ve ikinci dereceden denklemler, belirsiz denklem sistemleri ve bunlara ait problemlerle, sayısal ve katsayılı kuadrik denklemlerle çözüm yolları yer alır. Bilinmeyenli denklemlerden ilk defa söz eden eserin bu olduğu belirtilmektedir. Ne var ki sayılar, rakamlar yerine harflerle sembolleştirilmiştir. Kerhinin bir diğer önemli eseri, el fil hisabdır Bu eserde ise önceden beri bilinen cebir konularından bahsedilmekte, denklemler, genel çözüm formülleri içerisinde ele alınmakta, özet olarak fonksiyonların kullanımları anlatılmaktadır. Eserin tek nüshası, gotTA’da bulunmaktadır. 1878-1880 yıllarında üç fasikül halinde Hokeim tarafından Almancaya çevrilerek üç fasikül halinde yayınlanmıştır. Bir başka eseri El Fil filhisaptır. Bu eserde Öklit ve Nikomakus tarafından ele alınan sabit noktalar incelenmiş ve cebirsel işlemlere önemli yer ayrılarak konu hakkında geniş izahatlar yapılmıştır. Kerhinin önemli eserlerinden biri de İnbâtül Miyahül Hafiye'dir. Su temini hidroliğine dair mükemmel bir eserdir. Kendi hayatına ait notlar yanında, yeryüzü coğrafyası ile ilgili kavramlar da mevcuttur. Topografya aletlerinden ve bunların prensiplerinden bahsetmektedir. Aynı zamanda kuyu ve hidrolik yapıların inşası ve hukuki durumlarını da incelemektedir. Eser 1845 senesinde Haydarabat'ta yayınlanmıştır. Risaletün fi bazetin nazariyat fil hisab ve cebir Risaletun fil nisbe, fi istirracul cuzur fis-sima, Risaletun fi adat ittabiyye, Risaletun fil cebr, Risaletun fi muadaletil cebriye, Risaletun fi hisabiyye mesahati bazı sutu kerhinin bilinen diğer eserleridir. Değerli dostlar bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Bir sonraki İslam bilginleri ve icatları programımızda buluşmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayıp Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız. İslam bilginleri ve icatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlar, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi,